94.9 Açık Radyo Evet tekrar yayındayız biz de burada. Ve şimdi e, İsmail Saymaz da tekrar e, son bir durumun ne olduğunu konuşmak üzere beraberiz. E, İsmail te tekrar merhaba. Merhaba merhaba, merhaba. Evet e, Evet en son e, sendika... En son evet yani kitle dağıtılmıştı. Evet binaya geri ve dönüldü. Gazları geliyordu. Ben tabii en son binanın oraya döndüm daha sonra. Evet. Biz binası çevresinde yaklaşık yeni bir yüz yuvarında yurttaş beklemekteydi. Bu arada evet. Şişli Camisi yolundan yani Halaskar Gazi'de Şişli ile Disk arasındaki bölgede göstericiler iki ayrı noktada sakak başlarında barikat kurmuşlardı ve evet. Halaskar Gazi o sokak başından Alaskar gazi kısmından polis biber gazıyla e, de hürriyette bulunan topluluğa biber gazı atıyordu e, bu arada e, yine disk binasını geçtikten sonra yani e, Feriköy ile e, Alaskar gazi arasındaki bölgede polis yine sokak başlarını tutmuştu ve göstericilere e, biber gazı sıkarak ilerlemelerini önlüyordu onları disk çevresine sıkıştırmıştı bu arada tabi ee, caddenin yani Abide Gürriyet Caddesi'nin Alt taraflarına, Bomonti, Feriköy Taraflarına doğru Ara sokuklarının tümünde göstericiler var ve bekleyişlerini Sürdürüyorlar ee, Biz de şu an zaten Kazova direnişçilerinin Açtığı fabrikanın bulunduğu bölgedeyiz hı hı. Oraya geldik Burada e, yer yer Biber gazı atışları sürüyor e, Yer yerde e, bi, Ufak tefek yaralamalar olduğu ifade edildi Ben kendim tanık, tanık olmamakla beraber Az önce karşılaştığım avukat Beyi iş e, sokakta bir e, göstericinin başından yaralandığını ama hafif ölçüde bir yaralanma olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Yine e, Ok Meydanı'nda Hakan Yılmaz adlı bir gencin hı. biber gazı fişeğiyle başından vurulduğunu öğrendik. Hı hı. E, bir de zaten sizinle bir önceki görüşmeme sırasında benim bulunduğum noktada 55 yaşlarında bir kadın hı hı. E, biber gazından etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hı. Şu an Yap yani değiş birden çok sokağa yayılmış vaziyette. Çoğunluğunu gençlerin ve öğrencilerin oluşturduğu bir topluluk. Eee binası çevresinde polisle polisle karşılıklı bekleyişini sürdürüyor. Polis bir grup polis Halaskar Gazi'de Mecidiye köy ve Şişli Camisi'nin arkasına doğru hızla yönelmişti. Sanırım burada da bir müdahale söz konusu. Hı. Ve bunun da birkaç saat daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani ufak çapta bir e, muharebe cereyan ediyor diyebiliriz. Evet. Sıcak çatışma diyemiyoruz tabi. Buna yani gözükürse evet. bir çatışmadan söz edemeyiz. Ancak polis de anladığım kadarıyla aralarına 50-100 metre mesafe bırakarak, e, biber gazı sıkarak e, topluluğu disk binasının dışına çıkmamaya, hı hı. E, disk binası dışındaki, dışındakilerin de içeriye girmesini önlemeye dönük bir müdahalede bulunuyor. Evet. Şu an mesela bulunduğum sokağa bir müdahale Gene oldu. Gene sesler geliyor. ve, e, Sesler geliyordur zaten duyuyorsunuzdur ve göstericiler şimdi e, sloganlarla sokağın aşağısına doğru yöneldiler. E, burada bütün e, bir yani Şişli'deki abide-i hürriyet aşağı doğru onlarca diyebileceğim yüzü aşkın genç var. Sadece benim bulunduğum sokağa ama yan sokaklarda da bir bu kadar e, gerçekten söz edebiliriz. Yani bu bekleyişin de e, bitmeyeceği anlamına geliyor. süreceği anlamına geliyor. Aynı şekilde polisin de müdahalesini sürdüreceği anlamına geliyor. Evet bu <gülüyor> bir ara şeyi de konuşuyorduk başka arkadaşlarımızla konuşurken. E, diskle e, polis arasında bir anlamda müzakereler oldu. Fakat o müzakerelerin tam ortasında da Yine bir müdahale sonunda... ...bir şey kalmadı ortadan... ...öyle bir müzakere ortamı tekrar var mı yoksa artık... Hayır hayır... ...müzakere ortamı tümüyle bitti diyebiliriz... ...o sadece müdahaleden önce... ...Taksim Eriş e, için... E, Dis, Dis Genel Başkanı ve Kes Genel Başkanı'nın... ...belki polisi ikna edebiliriz... Hı hı. E, ...inancıyla... ...ve genelde her gösterinin öncesinde... E, ...bir seremoni olarak yapılabilen bir... Evet. E, <gülüyor> ...karşılıklı görüşmeydi... ...bir pazarlık diyebileceğimiz... ...her zaman yaşına gelen bir tartışma süreci oldu. Sendika kesimi... ...tabii ki yürümek istediklerini. ...polis yeni kapıya isterseniz... Götürür, ...onları götürebilmekten söyledi. Yani Zaten pazarlık sürerken... gaz fişikleri atıldı. Dolayısıyla o pazarlığında sonuç vermeyeceği belliydi. Ancak usulen yapılan bir görüşmeydi. Fakat burada ilginç bir görüntü vardı. Pazarlık sürerken hemen arkada... ...risk kortejinde milletvekilleri vardı. Hı hı. Sabah Tuncel, Ertuğrul Türkçü, Levent Düzel e, ve CHP'den Süleyman Çelebi, e, keza e, Sezgin Tanrı Kulu, e, yine ha, e, Halk Eder Genel Başkanı Oya Ersoy, Alper Aktaş pek Genel Başkanı, Rıbantı'dan Sedefe Genel Başkanı ve bu isimlerin hepsinin e, ön bir iki sırada gaz maskeleriyle durduğunu düşünün. Böyle bir manzara söz konusuydu. Bir e, başlarında ve boyunlarında biber gazı gaz maskeleriyle oraya gelmişlerdi. Yani aslında pazarlığın sonuç vermeyeceği milletvekillerinin esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gaz maskesiyle oraya gelmesiyle e, zaten <gülüyor> evet. açığa çıkmıştı. E, milletin vekilleri çıktı. gaz maskeleriyle milletin polisinin karşısındaydı. Bu manzara gerçekten çok ilginçti. Evet. Peki çok teşekkür ederiz İsmail Saymaz. Yayınlandı gelişmeleri ederim. hala takip etmeye çalışıyoruz biz de. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, İksan Mavi Tuna ve Can Tombil ile bendeniz Ömer Madra takip etmeye çalışıyoruz gelişmeleri. Yani 1 Mayıs'ın e, son e, manzara olarak, fotoğraf olarak bize hayali fotoğraf olarak İsmail Saymaz'ın çizdiği manzara pek çok şey anlatmaya yeterli doğrusu. Yani evet. Türkiye Büyük Millet Müclisi'nde... Muhalefet Partisi'ne mensup milletvekillerinin gaz maskeleriyle gelip orada polisle karşı karşıya durması yeterince her şeyi anlatır durumda. Benzer fotoğrafları internette de görebilmek mümkün. Mesela Radikal Gazetesi'nin internet sitesi Taksim'e uçanla kaçan girebiliyor ancak şeklinde bir manşet atmış ama gelen haberlere göre galiba uçan da giremiyor Taksim'e. Ee, bu 1 Mayıs gösterilerindeki ulaşım... yağ vuruyorlar mı kuşları? Diye? Şundan bahsediliyor Doğan Haber Ajansı'nın haberinde. Ee, bu 1 Mayıs'ta İstanbul'daki bir ulaşım tedbirleri arasına araç trafiğine kapatılması gibi aynı zamanda İstanbul'un semaları da eklenmiş. Ee, İstanbul'un Taksim civarı mesela Taksim Meydanı, e, Taksim, e, Beşiktaş, Fatih ilçesinin Sarayhane bölgesi, Şişli, Mecidiyeköy gibi bölgeleri de uçuşa kapalı bölge ilan edilmiş. Uçuşa Helikopterlerden gaz atılabiliyor ama. Hani evet onlardan bahsediliyordu istay, sosyal medyada. Ama e, herhangi bir şekilde uçuşa kapalı bölge olarak ilan edilmiş siviller için. Yani kapı, uçan da gidemiyor. Yeni kapı semaları serbest mi uçuş? Yeni artık? kapıdan bahsedilmiyor. Yeni kapılı semaları serbest olsa gerek ama e, oradan gelen pek bir haber yok. Boş galiba yeni kapı civarı. Onu da ilerleyen dakikalarda bir kontrol ederiz. Evet evet. <gülüyor> Durum bu merkezde. Bir devam edelim Evet yani kısa bir ufak değerlendirme yaparsak. ilk sabah Beşiktaş'ta büyük bir toplanma vardı. Büyük bir kitle vardı. Ee, Barbaros bulvarı üzerinde ve e, parkın orada Abbas Ağ parkının önünde pek çok grup yan yana geldi. Ama ilk sert müdahaleyle aslında 1 Mayıs işçi e, bayramının da Şişli'ye kaydı. Ve en sonunda Diskin binasında yapılan ve bizim de yayından canlı neredeyse aktardığımız e, müdahaleyle beraber. ilk büyük çatışmalar aslında Beşiktaş'ta. Daha doğrusu evet. çatışma değil de Saldırı. polis saldırıları e, Hı -hı. Beşiktaş'ta oldu. Ondan sonra şeye taşındı Şişli'ye. E, ve oradan da işte bu Mecidiyeköy, daha doğrusu, Halasker Gazi. Evet, düşmana Risk. saldırıyorlar gibi saldırıyor. Evet. E, yani. Kullanılan sabahtan beri, kullanılan terimlerden bazılarını da böyle not aldık işte o hal, mesela olağanüstü hal, hı hı. E, sıkı yönetim, kademeli güvenlik katmanları oluşturulması, on kişilik gruba bile izin verilmeyen, onların da dağıtıldığı bir şey e, gibi e, darbe günleri benzetmesi hı hı. E, ve disk binasına insanları yaklaştırmama stratejisinin uygulanması gibi ve yarala, yaralanma şiddet olayları da Cabez. Evet ama bu işin içinde olun ya da olmayın gösterici ya da polis olun ya da olmayın doğrudan bir şekilde etkileniyorsunuz. Mesela İstanbul'daki Beşiktaş, özür dilerim, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bu göstericilere müdahale ederken polis saldırırken daha doğrusu hı hı. biber gazından etkilenen vatandaşlar ve çocukların fotoğrafları çekilmiş hı. görüntüleri var. Ki evlerinden çıkarılan insanlar bunlar. Yani evlerinde otururlarken bu gaz bombasına doğrudan maruz kaldıkları için çoluk çocuk herkes... ...dışarı çıkmak zorunda Canlar kalıyor. kırılıyor anladığım kadarıyla değil mi? Görüntüleri bir şey var, değil. evet etraftaki insanların yardımıyla dışarı çıkarılıyorlar. İlk müdahale sokakta yapılıyor. Yani bir yandan da şeyi hatırlatıyorlar mesela haber içerisinde. Biber gazından etkilenen çocukların fotoğrafının yayınlanmasından sonra... ...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın... ...çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin açıklamasını hatırlatıyorlar dün. Burada gerçekten de fotoğraflara baktığınız zaman... ...çocuklar hem ağlıyorlar hem de çığlık atıyorlar... Oldukça kötü görüntüler var gelmeye de devam ediyor her geçen gün evet. her, her geçen dakika, dakika boyunca. Evet. evet ve Ok Meydanı'nda tabi epey e, saldırı Yo, hareketli onu da zaten aktarmıştık sabah itibariyle pek e, bir şeyimiz yok e, güncellememiz yok ama Burcu Karakaş telefonu attığımızda şu anda merhaba Burcu. Merhaba Burcu. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Merhaba çok teşekkür ederim. Teşekkür Nelerdesin? Öncelikle onu soralım. Şu an ee, itibariyle. Fatih Camii'nde geçtik. Yani buradaydım. E, Saate 10 gibi antikapitalistmiş imanlar toplandılar. Aralarında çocuklar da vardı. E, yani Şişhaneye eee yani bu e, şey, cami önünden Şişhaneye'de o gitmektilerdi ama zaten e, un kapanık öpüsü kaldırıldı sabah saatlerinde. Evet. Evet. Yani e, herhalde gruptan daha fazla polis vardı gibi bir durum söz konusu. Hı hı. Sağdan soldan da takviye yaptılar. Hı hı. Ee, un kapanını doğru olan e, yol üzerinde durdular. Barikat kurdular yani. Ee, Grub burada bir atıyordu. Basın bildirisi okumak istediler. Yani yaklaşık bir 10'dan 11'e kadar e, orada bir durdular. Kışkaklık olarak polis imzalası olmadı. Hı hı. Ancak en son yine tek bir getirilirken ee, bulundukları yerden sağa doğru ee, yürümeye başladılar. o sırada bir polis arakalarından geçti ve bir anda ee, işte, e, e, gaz atmaya başladılar. Affedersiniz ben de edeyim, bir şey gaz verdim dolayı da konuşamıyorum. Ne yapıyorsun? Açık konuşuyorsun. Hizmetinler... Yani bayağı polisin bir gaz e, fişekli e, saldırısı vuku buldu öyle mi? Tabii tabii. Evet, aynen ve yani çocuklar da aralarda vardı. Onlara ne olduğunu göremedim açıkçası. Onda hiçbir söylemek istemiyorum ama insanlar çok öfkelendi ve bir arada yani e, gaz atılmasından çok kısa bir süre sonra da fiziksel bir müdahale oldu. E, yani e, grup içindeki birkaç kişi çok sinirlendi ve polise hani e, Allahsızlar diye bağırarak e, <gülüyor> işte bir gösterince bir anda iki çakış oldu. O sırada, e, bu grubun haricinde arkadan başka bir grup daha eklemlenince e, o işler biraz daha karıştı. Bu sırada da biz şey, gazdan ulaşıyor olacağı ortamdan uzaklaştığında kaldık. Ben yani bir közümde lens vardı, onu atmak sırasında kaldık. <gülüyor> Gaz masken var mıydı? Gaz masken var. Böyle bir durum. Hani bu karıştı ve şey, e, közüler vardı açıkçası. İşte ondan en fazla endişelendik ama ne oldu bilemiyorum. Yani bu mükemmel olmadı o sırada. Evet, anti kapitalist Müslümanlar birkaç, e, 1 Mayıs'tır e, alanlardalar zaten. Onların normal güzergahlarıydı. Unkapanı üzerinden, Fatih Camii'nden yola çıkıp Taksim'e beraber ulaştığımızı hatırlıyorum. Hatta yanılmıyorsam 3 sene kadar e, öncesinde bu sefer mümkün olmadı e, anlayabildiğimiz kadarıyla. Burcu şey, e, Ok Meydanı'ndan çok bir canlı e, haber alamadık var mı senin e, bir duyduğun? Ya, ok Meydanı şu an savaş alanı gibi ama benim aldığım bilgi... E... Beşiktaş daha kötü durumda diye evet. duydum. Oradaki arkadaşlardan. E CHP binasının içine gaz atılmış galiba. Şafak Pavey de e, aralarındaymış. Hı. Yoğun bir şekilde daha yemişler diye e, duyduk. Hı hı. Barbaros bunları zaten savaş alanı. Evet. Onun dışında az önce tabii şöyle biz Fatih Camii'ne gitmeye çalışırken E5 kilitli e, Mecidiyeköy tarafında ve insanlar e, sinirlendiler. Korna hı. üzerine korna Bayağı uzun süre böyle bir korna çalmalı bir seyant oldu. Hı hı. Sonrasında e, ters direne giren araçlar oldu. Hı hı. Yani herhalde İtfak'ta falan Fatih Cami'ye gittik. Böyle bir şey. Neredeyse. Evet. E, onun erdiğinde bir de şey ettiğin tabii e, Fatih Camii'nin oradaki şey. Turlarda, turlara daha doğrusu. Hı hı. E, mülk Allah'ımdır diye bir sankart var. Onu da kaldırmadım. Hala orada az önce. E, yani orası da karıştı. Ama ilişkisini çok kötü olduğum duyduk Spor'daki arkadaşlarım onu de gelebilir. Evet, buradan da öyle gözükmekte en azından sosyal medyadan görebildiğimiz kadarıyla. Peki evet. çok teşekkürler. Burcu çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Duyamadım. Tekin kusura bakmayın. Ben teşekkür ederim. Rica Sağ olun. İyi günler diliyorum. Evet. Milliyet gazetesi muhabirlerinden Burcu, Burcu Karakaş'la Karakaş konuştuk. Evet, anti Müslümanların kortejini takip ediyordu o da Fatih'teydi. Evet, Fatih'ten ama köprüler gene kaldırıldı. Geçen bir Mayıs'ta olduğu gibi un kapanı köprüsü üstü halden ötürü Evet, ilginç yenilikler de var aslında. Ee, Yayınının başında da bahsetmiştiniz. Ankara'da bu polisin bir Mayıs gösterilerine karşı kullandığı çelikten barikatlar vardı. Yeni barikatlar. Bunların da detayları ortaya çıkmış ki tüyler ürpertici detaylar bunların ne işe yaradığı ile alakalı olarak verilen bilgiler. Bu Emniyet Gevenen Müdürlüğü'nün toplumsal olayları müdahale için dört tane prototif çelikten duvar yaptırdığı yazılıyor. Duvarın arkasında çelikten ayrıca bir seyir nezaret de yerleştirilmiş. Duvarın hemen arkasında. Aynı zamanda duvar e, geçiş alanı da oluşturup bu tel örgülerin arasından girilebilecek bir bölge de oluşturabiliyormuş. Üst tarafında, <gülüyor> özür dilerim, üst tarafında kamera sistemleri varmış. Aynı zamanda göstericiler yüklendiği zaman gaz sıkabilen akıllı bir duvarmış bu duvar. Ve aynı zamanda arama noktası olarak da kullanılabiliyormuş. Kafes ve gözaltı işlemleri de kısa sürede prototif bir halde getirilebiliyormuş. Bu gördüğümüz parlament mavisi olan. Evet aynı o. Karavan olarak karavan gibi de araçların arkasına takılıp istenildiği yere götürülebiliyormuş polis tarafından. Dört tane yapılmış sipariş verilmiş bundan. <gülüyor> bir tanesi Ankara'da işte e, şeye çıktı. E, görücüye çıktı. çıktı. Üç tanesi de İstanbul'daymış. Bunların hangi şirketler tarafından ithal edildiği ithal herhalde diye düşünüyorum. Ee, yeni gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri daha da ilerletmek üzere de daha Dachau'ya ve Auschwitz'e de insan gönderildiği doğru mu? Uzman gönderildi. Rivayet muhtelif. Tabii muhtelif tabii ki. Ama son gelen gelişmeler burada bu şekilde. Aralarından girebiliyorsunuz barikatların. Gözaltı işlemleri içerisinde ortasında sıkışabiliyorsunuz. Yüklendiğiniz zaman da gaz yiyorsunuz. Üç aşamalı. Ve çelikten yapılmış. Bence Türk yapımı da Türk malı da olabilir. Made in Turkey'de diyebiliriz belki de. Detaylar çıkacaktır Aa, muhtemelen. akıllı dedin. Ha. Evet. O zaman iş değişir. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Umarım sokaklarda değil sadece haberlerde görürüz. <gülüyor> Detaylardan da bahsederiz. Haberlerde görüyorsak birileri görüyor demektir. Tabii hiç görmesek daha iyi. Evet belki Ankara ile de bir bağlantı kurmamız. Evet Ankara'da gösteri 12 itibariyle başlayacak. Biz de ilerleyen e, dakikalarda belki de akşama doğru evet, olacaktır diye düşünüyorum. saat 12 geçti. Evet hemen mi saldırı olmuştur? <gülüyor> yani fazla beklemişler midir bilmiyorum. Yani Ankara Valiliği'nin son derece ilginç bir <gülüyor> dil kullanılarak kaleme alınmış şeyini de okuma fırsatımız olmuştu. ibaresini. yani işçi sınıfının alın terinin göz bebeği olan sizden bütün sorumluluğunuzu alacağınızdan eminiz filan gibi İfa ifadeler. Evet. evet. Yeni kapıya bakamadık bu arada ama Kadıköy'de de bir Mayıs kutlaması olduğunu söyleyelim. Türk İş, Türkiye Kamusen Sen İşçi Partisi, TGB Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin arasında bulunduğu gruplar Kadıköy İskele Meydanı'nda şu anda toplanmışlar bu sabah itibariyle. Orada bir müdahale bir saldırı olmuş mu? Bilmiyorum. Twitter'daki timeline'a düşmedi en azından demek ki. Evet. Yoğun saldırı olmadığı söyleyebiliriz. Kapı'dan e, bazı görüntüler var mesela Anadolu Ajansı'nın değil de diken.com'un geçtiği bir haber var. E, kuşların fotoğrafı var. Aynen Taksim Meydanı'ndaki olan kuşlar e, Yeni bu miting alanında da görünüyorlar ama insan görebilmek mümkün değil. Evet, hiç kok benzetmesi yapıldı bu arada. <gülüyor> Taksim'deki kuşlardan sonra kuşlar saldırı şehri istila etti diye. Şimdi Beşiktaş'a bağlanıyoruz. E, Yeşer Sarı Yıldız. Telefon attığımızda. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Evet, Beşikta ee, Beşiktaş'tasınız. Sondurulabilir miyiz, yaşayabilir miyiz? Beşiktaş'ta sizden. en son bayağı kaçmak zorunda kaldık. İzamur dereleydik. İzlamurdere'de işte kartalın oraya kadar bütün ayak dahil çok kadar bir kalabalık vardı. Önce kartalın oradan hani müdahale oldu. Sonra balık pazarının oradan oldu. En son İzamur dereye arka taraftan da geldiler. Şu an insanlar Şahin e doğru kaçmaya başladı ama Şahin de zaten bir sürü toma falan var. Hı. Biraz sıkıştırdılar gibi oldu. Şu an durgun görünüyor. Böyle 5-6 dakikada bir falan yoğun müdahale oluyor zaten. Şimdi de yani sizinle konuşabilmiş için bir apartmana girdim. Bekliyorum. Evet yani ara sokakları dağılmış vaziyette kitle sıkıştırılmış vaziyette diyebiliriz. Yani akaretleri de sıçradı bir biçimde. Evet ya Beşiktaş'taki kitle biraz şey. Yani ara sokakları güçlü sonra tekrar çıkıyor. Şu an tekrar tamam. Şu an bizim bulunduğumuz sokağa yine gaz atılmak üzere. Yani, çat... yani burada hani Twitter'de timeline'ımıza falan düşmüyorsa çok normal çünkü hani şey ihtimali yok zaten. Tweet atma ihtimali yok çok fazla, çok sık müdahale oluyor. Şüphesiz. Hani fotoğraf video çekmemiz bile çok zor oluyor. Evet. Peki. E, dikkat edin diyelim. kolay gelsin. Teşekkür yani ederiz. bir çatışma çok alanı lazım. olarak devam ettiğini söyleyebiliriz herhalde. Kesinlikle bunu. yani. Hatta bulduğumuz sokağa gaz atmakta Apartmana girdik biz. Kapatıyorum ben. Ee, Size kolay kendinize iyi bak, dikkat edin. Evet. Yeşar Sarı Yıldız'dı. Beşiktaş'tan. Son canlı bağlantımız. E, Ve ton. apartmana kaçarak bitti konuşma. Yani, yani bunu e, hakikaten, bunu normal bir tonda böyle konuşarak e, anlattığımıza inanmakta güçlü. Kendim bile güçlük çekiyorum doğrusu yani. Evet. Şimdi bir ara verelim isterseniz. Açık radyo. Bu Deniz Koloğlu'na da teşekkür edelim. Onun programının içerisindeyiz çünkü Cazır Cazır programı 1 Mayıs'ta olağanüstü halden dolayı kaldırılmış vaziyette. Evet bütün yani büyük şehirlerde İstanbul'da başta olmak üzere büyük şehirlerde en azından Ankara'da da dahil evet. olağanüstü bir hal olduğu aşikar. Evet Ankara'dan bir telefon bağlantımız var. Türk, evet. ...Türker Karapınar... ...Milliyet Gazetesi'nden ve... ...Ankara'da tam yerini bilmiyoruz... ...Kızılay'da olabilir... Evet. ...Kızılay'a izin verilmiyordu bildiğim kadarıyla... ...çıkılmasına... ...onları Öyle öğreneceğiz... Ederim. Merhabalar... Merhaba... Merhaba Hoş geldiniz... Merhaba. Evet... ...Siz Kızılay'da mısınız... Şu anda Kızılay Meydanı'ndayım. İstiyorsanız sabah saatlerinden beri gelişen olayları ben size aktarayım. Lütfen. lütfen. Ee, sabah, sabah saatlerinde aralarında CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de bulunduğu 1 Mayıs komitesinden bir grup Kızılay Meydanı'nda Ethem Sarısulü'nün bulunduğu yere gelerek karanfil bıraktı. <gülüyor> ee, Kızılay Meydanı'na çıkan tüm yollar polis tarafından kesilmiş bir durumda şu anda. <gülüyor> ee, Ankara'daki eylemler iki noktada devam ediyor. DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği ve TUMOT'tan oluşan 1 Mayıs Taktik Komitesi Sıye Meydanı'nda kutlamaları yaparken Türk İş, Kamu Sen, Birleşik Kamu İş ve İşçi Partisi ise Tan Doğan Meydanı'nda mitinglerini gerçekleştiriyor. SİYE ile e, Kızılay arasında ilk kez Ankara'da görüyoruz ilk kez şahit olduk. 1 Mayıs eylemlerine e, girişe Kızılay Meydanı'na izin verilmediği için SİYE tarafından gelecek e, eylemcilerin Kızılay'a girmemesi için Mavi bir duvarla, duvar şeklinde bir barikatla kapatıldığını ilk kez gördük biz Ankara'da. Evet, galiba Türkiye'de Şu an, de ilk defa görüyor insanlar. Evet, şey. evet, evet. evet. Sabah saatlerinde burada yine bir eylem girişimi oldu. sarı Sarısür'ün vurulduğu yerde pankart açmak isteyen iki kadın eylemci polis tarafından gözaltına alındı. Şu anda Kurtuluş tarafından Kızılay Meydanı'na gelmek isteyen Halk Evleri grubunu görüyorum. Havuk evlerinin grubu Kızılay Meydanı'na girmeden önce polis tarafından kesilmiş bir durumda. Şu anda Ankara'dan aktarabileceklerim bu kadar. <gülüyor> polis halk evlerinde de Kızılay Meydanı'na giriş yapmasına izin vermeyecek. Herhalde bir müdahale olacaktır diye düşünüyoruz. Öyle mi? Bir müdahale bekleniyor yani. Peki son evet. olarak bir de şeyi söyleyeyim Türker Karapınar. Bu Sıhye evet. Meydanı'nda. E, öngörülen yani Valilikçe e, orasını ayrı, e, Tahsis edilen Öngörülen e, yerde e, Bir kutlama denebilecek bir şey Yapıldı mı yapılabildi mi Evet şimdi sabah saatlerinde garda toplandığı Türk Tabipler Birliği ve TUMOT'tan oluşan 1 Mayıs komitesi e, Gardan e, Sıyıya meydanına kadar Yürüdüler şu anda da Sıyıya meydanında Eylem devam ediyor orada basın açıklamaları Yapılacak Oradan kopacak bir grubun Kızılay'a girmemesi için bir önlem e, alarak oraya mavi duvar ördüler diye düşünüyoruz. Evet, mesele o. Evet. Peki, yani çok... Ama Kızılay Meydanı şu anda e, tam bir polis ablukası altında diyebilirim. Yani hiçbir tarih şekilde Kızılay Meydanı'na giriş çıkışları hiçbir şekilde polis izin vermiyor. Evet yani Kızılay aslında bilmeyenler olabilir diye söyleyelim. Evet, ee, Ankara, evet. e, Ankara için Kızılay, İstanbul'da e, Taksim'in Taksim aynı evet. muadili olarak yani kalbi denebilir evet. şehrin. Evet, evet. Oradan kuş uçurulmuyor anlaşılan. Evet, Burada evet. da öyle zaten Taksim'de. Evet. Türker Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Türker evet. Karapınar'la konuştuk. Milliyet Gazetesi'nden Ankara. Evet Ankara'dan son durumu aldık. En son çatışmaya çok yakınız dedi. Bu arada 140 Curnos'tan e, kısaca aktarmak gerekirse 12.39 itibariyle Beşiktaş'ta polis ekiplerinin müdahalesi e, devam ediyor. Paylaştıkları görselden kalkarak söyleyebiliriz. Çok sayıda yaralı var. Hatta en az İki gazetecinin yaralanmış olduğunu e, biliyoruz ilerleyen Öyle, dakikalarda. yeni bir haber. Tekrar Beyus evet. Kırkçı'nosa bağlanarak bunların teyidini de sesli olarak da arkadaşlar. Evet, bu son söylediğim yani gazeteci e, yaralı yaralı gazetecilere Beyus Kırkçı'nostan değil başka kaynaklardan ama teyidini alırız. E, bu arada Ok Meydanı'nda SSK'da bol, bol yaralı olduğu görselleri paylaşılmakta. Şimdi biz e, sabah saatlerinde Eğne almış olduğumuz Serkan Ocak'la tekrar görüşeceğiz. En son Taksim Meydanı'nda Şişli tarafından gelecekleri bekliyordu. Evet Radikal Gazetesi'nden aynı zamanda ekonomi ekoloji programı yapımcılarımızdan Serkan Ocak'la konuşacağız tekrar. Merhaba Serkan. Günaydın. Tekrar. Merhaba iyi yayınlar. Merhaba. Teşekkürler. Nedir durum? Bize son gelişmeleri bir özetleyebilir misin lütfen? tabii sabahın çok erken saatlerinde işte meydana giriş yaptım. Oradaki güvenlik önlemleri, işte Anı e, Singersen Şelenk bırakma anıtı bunları gördüm. İstiklal Caddesi boyunca yürüdüm. E, en son geldiğim nokta bir tarla başışına bakmak istedim. Tarla başında e, başından Dolapdere'ye indim. Şu anda Dolapdere'nin ara sokaklarındayım. Burada yani çok küçük e, gruplar var. Onarlı, beşerli gruplar var. <gülüyor> Şimdi herkes Taksim'e çıkmak istiyor ama çıkamamalarının nedenlerini şöyle özetleyeyim. Bu sefer e, polisin aldığı güvenlik tedbirleri geçmiş e, yasaklı yıllardan, 1 Mayıs için yasaklanan meydanın yasaklandığı yıllardan biraz daha farklı. Biraz daha organize, ve koordineli bir şekilde yapılmış. Bunlar yapılıyor. Ee, bir kere İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün arayollar tamamen kapanmış ama burası ee, tabii son noktası alınan güvenliğin Taksim'e çıkma yolunda. Bunun altlarında başka güvenlik, kademeleri olarak başka güvenlik tedbirleri alınmış. Kimi yerde başka bariyerler var, kimi yerlerde de küçük polis grupları geziyor. Onarlı gruplar halinde gezen polisten iki kişi yan yana geldiği anda durdurup durur, kimlik sorgulaması ve üst araması yapıyor. Ee, dolayısıyla taksime çıkmak için herhangi bir şekilde insanlar bir araya gelemiyor dahi. Ee, şu an dolapların aralarında dolaşıyorum. Burada bir grupla beraberiz. Taksime nasıl çıkacağız diye tartışıyorlar kendileri aralarında Birkaç denemeden sonra e, müdahale yaşamışlar ve burada oturup plan yapıyorlar. Ben de onları takip ediyorum şu anda nasıl çıkacaklarına dair. <gülüyor> Hakikaten taksime çıkmak bugün neredeyse imkansız gibi. Yani çok büyük kitlelere zaten ulaşılmıyor. Ee, mevcut kitleler Taksim'e çıkan birkaç engelden daha en başından takılıyor. Ee, i̇lk engeli geçse arada polis e, kimlik sor kontrolü ve fiziki üst aramasına tabi kalıyor. Onu geçse e, son bariyerlerde bir sarı basın kartı sahibi olmamızda rağmen bazı yerlerde kesinlikle girişe ve çıkışa hiç müsaade edilmiyor. Dolayısıyla e, Taksim Caddesi'ni son bıraktım yarım saat önce bir saat kadar önce oralardaydım. İstikler Caddesi'nde Sadece polis, işte TOMA araçları, polisin sivil ve resmi araçları, şey, ambulanslar gibi caddede dolaşanlar sadece polis memurları ve gazeteciler. işte açık olan, burada özellikle altını çizmek istiyorum. Çok sayıda, İstiklal Caddesi'nde özellikle çok sayıda dükkan kapalı. Açık olan birkaç dükkanda da sadece polisler oturuyor. Çünkü giriş çıkış haliyle giriş çıkış olmadığı için açık olan dikânlar da bomboş durumda Bir olağanüstü hal durumu var sıkı yönetim kesinlikle Bundan önceki yıllara nazaran çok daha farklı tedbirler alınmış İşte mevcut olayları zannedersem müdahale nerelerde oluyor bunları bir bilgilerini almış ve aktarmışsınızdır Oralardaki muhabir arkadaşlarıma sordum ben Oralarda kısmen ilk çıktığı göre biraz daha sakin Şu anda bir ortalık bir sakinleşmiş durumda ama şunu söylemekte fayda var. Burada benim görüştüğüm yani taksim ve çıkmak isteyen insanların e, özellikle söyledikleri e, biz Taksim'e çıkmaya çalışacağız, deneyeceğiz. E, bu saatten sonra özellikle akşam saatlerine de daha yoğunlaşacağını söylüyorlar. Biz de onlarla birlikte bekleyeceğiz ve neler olup bitiyor e, tanık olmaya çalışacağız. Evet, evet. E, Bir de şeyi soracağım ee, Serkan, e, bu küçük e, polis gruplarının şimdiye kadar görülenlerden çok daha e, farklı e, olduğunu ve küçük polis gruplarının olduğunu e, gözlemledin. E, sivil giyimli polis grupları da var mı? Gözüne sivil çarpın. giyimliler var ama şuna rastlamadım. Tamamen sivil bir grubun... E... Kimlik kontrolü ve üst araması yaptığına rastlamadım. Ee, grupların içerisinde siviller de vardı yalnız. Resmi sadece polis yeleklileri vardı. Ee, ama bunlar e, çevik kuvvet gibi bir müdahale ekibi değil ama yine e, el bombası tipinde biber gazları, jopları e, her an bir müdahaleye hazırlıklı şekilde küçük polis grupları vardı. Daha önce e, rastladım ama bu kadar yoğun ara sokakları dolaşan, kimlik sorgulaması yapan bu yasaklar döneminde bu kadar yoğun bir şekilde dolaşanlara açıkçası rastlamamıştır. Evet 39 bin kişiden bahsediliyordu polis gücü olarak yani görevlendirecek 10 bin, binlerin üzerinde sayı. Demek ki boşuna değil böyle epe etraflı bir tatbikatta yapılmış hazırlıklı. Yani ben meydana çıktığımda e, 3-4 yere kimliğimi göstererek hatta ilk denemede bazıları sarı basın kartını göstermeme rağmen Almadılar. ikinci üçüncü denemelerimde falan girdiğim yerler oldu. Bunun gibi üç tane barikattan geçerek girdim meydana. Hakikaten şu, bugün dünyanın merkezine ulaşmak gibi bir şey. Taksim Meydanı'na ulaşmak. Yüksek bir yerden bir fotoğraf çektim. Ee, tamamen bomboş. yani Polislere emanet bir meydan durumu var. Her taraf bariyerde. Bariyerler o kadar şey ki. yani Yolun e, karşısına geçmek için bile e, ucu farklı noktalarda açık olan bariyerlerden... Geçmek zorunda kalınılıyor. Hakikaten oraya ulaşan bile bir noktada, meydanın bir noktasından bir noktasına çok zor ulaşır. Evet, anlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler Serkan. Şöyle son bir nokta, Lütfen. yani hep şunu söylüyorlar ya. Esnaf, yani insanlar mağdur oluyor. E, yasaklar olmadığı zaman esnaf mağdur oluyor. Esnafın çok büyük bir zararı oluyor. Ben özellikle birkaç esnafla konuştum. Ee, yani açık olmadığından tek sorulukların soru şu bugün hiç iş yapamını bunun zararı kim karşılayacak yani bu argüman kesinlikle esnaf yönünden bakıldığı zaman bu argüman kesinlikle doğru değil yasaklar olduğu zaman esnaf daha çok mağdur oluyor Evet Serkan Ocak çok teşekkür ederiz Sağ ol Görüşmek Serkan üzere. Görüşmek üzere İyi yayınlar Evet, evet. Radikal'den Serkan Ocak Aynı zamanda programcımız da. Ve Serkan Ocak bize genel durumu bildirdi. Çok da tabii çizdiği, iki, ikinci konuşmasında da çizdiği tabloda insanın aklına klasik olmuş artık bir takım edebiyat eserleri de gelmiyor diyeyim. Yani Kafka'yı hatırlamamak, 1984'ü Kafka'yı hatırlamamak da güçleşiyor giderek. Evet az evvel Ankara'da birazdan... Ee, saldırı olabilir demişti ee, Milliyet'ten arkadaşımız. Türker Karapınar. Karapınar. 143 Nostan 12.36 itibariyle gözaltıların başladığı bilgisi de geldi şu anda. Ankara'da. Evet Ertuğrul Kürkçü telefon attığımızda şu anda. Evet, ta, e, Taksim'e ne, nerede olduğunda soracağız kendisine. E, merhaba Ertuğrul. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Ee, şu, şimdi şu an biz Şişli'den e, Çıktık kendi parti merkezimize doğru devam ediyoruz yola. Ben şeyde bizim sendikaların genel merkezleriyle yöneticilerle birlikte yürüme girişimimiz ne yazık ki bir gaz ve tazikli su saldırısıyla püskürtüldü evet. genel merkezine. Geri döndük ancak e, bizimle beraber yürüyen işçilerin önemli bir bölümü dağıtılmış olduğu için şimdi biz e, genel merkeze geri dönüyoruz. E, sendika yöneticilerin de e, kendi kararlarını vermesini bekleyeceğiz. E, şu anki durum bu. yani Bu fazlikli sudan gazdan kötü etkilenen çok insan oldu. E, kendilerine e, polisin attığı e, cisimlerin isabet ettiği, insanlardan yaralananlar oldu ee, hı hı. ki yani şeyin göstericilerden ve polislerden karşılıklı taş atışları oldu. Tabi göstericiler korunaklı olmadıkları için iki kişinin ben Sedye'de e, iner merkeze getirildiğini gördüm. E, durum budur. E, fakat e, İstanbul'un başka yerlerinde, Ok Meydanı'nda e, Mecidiyeköy'de e, diğer e, büyük yol ayrımı merkezlerinde çatışmalar olduğunu ve yaralılar olduğunu haber alıyoruz başik şu anki durum budur e, gaz e, şey sal gaz saldırısında e, siz de, e, maruz kalanlar arasında senin bulundun evet bu durum... tabii yani herkese gelen bize de geliyor fakat bu sefer maskeyle kendimi korumaya başardığım için e, çok da arzdan etkilenmedim. Biraz da bu sefer daha korumaya çalıştım kendimi. Genel olarak çok maddi zarar gördüm söyleyemem ama işte yani maruz kaldığımız muamele kabul edilebilir gibi değil kendi ülkemizde kendi güvenlik güçlerimizin işgal etmiş oldukları bir şehirdeyiz. Bu utanç verici bir durum. Evet. İşgalciler içinde, e, halk içinde. Evet, e, gene de e, sağlığına dikkat et diyelim. Çok teşekkür e, ederim, sağ olun. E, biz çok teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Herkese Uluslararası İşçi Sınıfı'nın dayanışma ve mücadele günü kutlu olsun. E, bir dahaki yıla daha güçlü girmek ümidiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın, Hoşça teşekkür ederiz. Evet, Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Aha. Ertuğrul Kürkçü idi. Özellikle de sağlığının daha önce de geçirmiş olduğu bazı şeylerden dolayı bu sefer gaz maskesiyle tedbir aldığını öğrenmek bir parça Evet Küçük bir evet. rahatlatma unsuru oldu. Nefes evet. nefese dev olsa bağlandı yayınımıza. Evet gelen haberlerden avukatlardan bahsedebiliriz. İstanbul Barosu'ndan 20 avukatın Taksim Anıtı'na gitmek istediğinden bahsediliyor Radikal Gazetesi'nin canlı bloğunda. Sıra Serbiler Caddesi üzerinden barikatlardan geçmek istemiş avukatlar. Anıta gitmek için 20 avukat polis izin vermemiş ve gerginlik yaşandığından bahsediliyor Doğun Haber Ajansı'nın aktardığına göre. Disk binası ve çevresinde de gerilim sürüyormuş. Son 10 dakika içerisinde gelen bilgilerde bu şekildeydi. Aynı zamanda tarla başı bulvarı üzerinde de polisin e, asılan pankartları ve slogan atan kişileri toplama gibi bir e, çabası varmış. İki kişi kargo tulumba gözaltına alarak polis minibüsüne bindirilmiş. Kadıköy'de ise halaylar çekilip e, oyunlar oynanıyormuş. Bir Mayıs kutlamalarına katılanlar. Evet öyleymiş gerçekten. Evet kutlamalarına Görüşmeler. katılanlar. Bir de gözaltı varmış, ondan da bahsediliyor. Ama onun detayları yani, henüz belli değil. Araları arasında gözaltı da biraz izahı zor olan bir. Duyurum. Evet ama büyük bir çatışma olmadığı de şeyde Biyeldeki haberden görebiliyoruz. Evet disk binası içerisinde Şişli'deki disk binası içerisinde de yaralıların bulunduğu aynı şekilde bildiriliyordu. İsmail sayımızın fotoğrafları eşliğinde radikal gazetesinin bloğunda. Evet Ankara'da gözaltılar başladı. Haberin 140. gününe aktarmıştık. Aynı şekilde yine 140. gününe Artvin Hopa ve e, İzmir'de meydan'da 1 Mayıs kutlamalarının e, başladığını dair görsel desteği de e, aldık an itibariyle. Evet. E, saat 1'e yaklaştı. Yayın masasına bakalım. E, bir süre daha devam edebiliriz. Yine kısaca aslında işgal altında e, demişti Ertuğrul Kükçü. İşgalciler dedi hatta. Tam olarak az evvel duvarlardan konuşuyorduk. Beşiktaş'tan Taksim'e çıkan bütün yollar an itibariyle tamamen kapalı. Gerçi burada biraz Tophane ve Galata civarında e, valinin de dile getirdiği aslında e, şeyin otoritenin turistik hassasiyetlerine de epey e, uygun olarak her şey neredeyse Gülük Gülistanlık gibi gözüküyor. E, ulaşan gemilerle bir şekilde buraya gelen turistlerin keyfi yerinde en azından o garanti altına almış vaziyette ama hatırlarsanız bundan bir buçuk saat önceki yayında talimhanede e, otellerine dönmek isteyen ee, turistleri de polis nez nezareti gerçekleşmiş. Ee, bir yandan dün akşam Taksim'e bizzat çıkmıştım. Orada da barikatların önünde, yani daha doğrusu polis kafeslerinin önünde hatıra fotoğrafı çektiren pek çok turisti de kendi gözlerimle Görmüş bulunuyorum bir not düşmek gerekir. Bize yayından çıkar çıkmaz bir aşk gemisine bir uzak <gülüyor> özgürlüklere doğru yelken açacağız. Yeni kapıya gideceğiz zaten. <gülüyor> Yeni kapıya. <gülüyor> İskeleler doğru. açıldı mı? Hı? Açıldı mı? Aşk gemileri için? Aşk gemileri için Hı? her zaman açık. Hı. Yani orada herhangi bir şey yok yani. O şehir hatları da kapatılmıştı. Ee, ulaşım sağlanamıyordu vapurlardan. Ama bir aşk gemileri olduğu zaman sizin dediğiniz gibi durum değişebilir. Evet. Peki. Ee... İsterseniz ara, ver, ara verebiliriz. Evet. Ee, bir yandan her yer sakinleşiyor işgal altında büyük bir sükunet içerisinde. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Evet, hoşça kalın. Görüşmek üzere. 949 Açık Radyo.